Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında bugün konuğumuz... ...İsahak Uygar Eskiciyan Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben bildiğiniz gibi hep e, yazarların kitaplarının başında yer alan... ...hayat hikayelerini okuyorum. Ee, İsahak Uygar Eskicihan 1982'de canımın içinde doğdu. İki fakülte bitirdi. Biri eğitim, ikincisi edebiyat... Bu berbat eğitim sistemiyle iyi edebiyatın peşinden gidenlere saygı duyuyor. Yıllarca balık burcundan olduğunu sandı. Koç olduğunu 20 yaşındayken babasının şu notundan öğrendi. İso, Dana ile aynı gün doğdu. Dana 2.2.1982 O günden beri koç balığı burcundan. Oğlan bizim, kız bizim... ...ve Berigel'e olan Berigel fanzilerini yayıma hazırladı. Şimdi arkadaşlarıyla Askıda Öykü'yü yayımlıyor. Ayrıca henüz bulunamayan ama büyük geceyi müjdelediği öğrenilen bir romanının da olduğu bilinmektedir. Yazacağı bir öykünün, öykünün 7 paragrafı boyunca polise biber gazı ve tazlikli su sıkmak istiyor. Kitapları e, 2013 yılında 160. Kilometre Yayınları tarafından yayınlanan Aşağıdan Seveceğim Ülkeyi ki bu kitap Arkadaş Zekai Özger ilk kitap ödülünü alıyor. E, i̇lk öykü kitabı Pau anıtı 2014'te ve ikinci öykü kitabı Metropol Ninlisi 2015'te e, yayınlanıyor. Metropol Ninlisi, Selçuk Baran öykü ödülü kazandı. Her iki e, hikaye kitabı da Alakarga Yayınları tarafından yayınlanıyor. Evet, ilginç bir <gülüyor> hayat hikayesi. Şimdi aslında şeyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu yani senin hikayelerinde e, ilk dikkat çeken şey şimdi gelirken de biraz konuştuk ama senin böyle anlamak anlamla ilgili ya da anlat bize anlatılanlarla da ilgili bir derdin varmış gibi geliyor. Yani mümkün olduğunca kelimeler e, ve anlamın bildiğimiz anlamda bize öğretildiği şeklindeki halini alaşağı etmek gibi bir durum var gibi geldi bana. Öyle mi gerçekten? Şimdi e, anlamdan başlayalım. E, anlam bize dikte edilir. Hı hı. Yani kelimenin anlamı bize dikte edilir ve biz onunla e, öğrenmeye başlarız. Onunla e, çoğaltırız yaşamamızı. Ama biz e, sürekli bu anlamların ...bu anlamların, bu kelimelerin e, hükmüyle e, yaşayacağımız hissi bir süreden sonra bizi mutsuz etmeye başlar, Hı -hı. rahatsız etmeye başlar. Rahatsız ettiği yerde başlayan bir sanat, Hı -hı. E, bir sanattan söz edebiliyoruz. Hı -hı. E, beni rahatsız ettiğini fark ettiğim günden beri Hı -hı. E, yazıyorum, e, çiziyorum, e, izliyorum işte, sadece yazmakla değil, okuyorum. Evet bu kelimelerin anlamı bize dikte edilen Hı -hı. anlamları bir okur olarak beni rahatsız ediyor. Bir yazar olarak da rahatsız ettiği için o anlamı taşır, taşırmak için yazıyorum. Hı -hı. Zaten şey gibi hani kelimeler ve onlara yükleyen anlamlar gerçekten hayatımızı belirleyen şeylere dönüşüyorlar. Hı -hı. Ve hani sen de bu bize öğretilen ve hatta seçilen kelimelerle kurulan bir hayata karşı da ee, ve bunun için anlatılmaya, e, dir, anlat, bunu anlatmaya yarayan edebiyata da karşı çıkıyorsun gibi geliyor aslında. Sadece anlamla bir sorunun yok, e, biraz edebiyatla da bir sorunun varmış. Çünkü gibi. o anlamın, o kelimenin hayata değdiği nokta, hı hı. E, noktayı biz yaşıyoruz. Yani e, yaşadığımız, yaşadığımız e, anlarda, anlarda başkaların hükmünü, başkaların kelimelerinin hükmünü e, çok acımasız hissedebiliyoruz. Çok acımasız hissettiğimiz için e, ben kendimde o anlamları e, özellikle e, yok etmeye, değiştirmeye, Hı -hı. yapı bozumunu uğratmaya çalışıyorum, evet. çalıştım bu şekilde e, yürüyorum. Zaten sadece kelimeler değil... ...cümleler de evet. yani şey oluyor... ...bir süre sonra bağıntılar kopuyor... ...cümleler arasında bağıntılar yok... ...ya da işte metropolinin içinde olduğu gibi... ...sürekli aynı şeyi söyleyen... ...ama karşısında Hı -hı. da yine... ...aynı şeyi söyleyen ama aslında birbirini... ...daha doğrusu birisi birini duyuyor ama öteki onu duymuyor... ...hani ısrarla boş yerimiz var... ...boş yerimiz evet. var Hani ama karşısındakini... ...duymayan birisi evet. var aslında... ...yani o, o iletişime geçmeye çalışıyor ama... ...öteki şey hani... Ya e bir süre önce yani... E bir yazı yazmıştım. Barış konuştuğumuzda ne konuşuruz diye. Hı hı. Bizim anlatmak istediklerimiz bazen kelimenin çok altında kalabiliyor. O manayı veremi, veremediğimiz durumlar olabiliyor. Manayı açtığımız durumlar olabiliyor. Manayı vermemizin mümkün olmayacağı durumlar olabiliyor. Hı hı. Onun için e, hem bir film olarak düşün, düşündüğümüzde hı hı. E, dilimizdeki bir filmi aynı dilimizde bir altyazıyla e, vermek gibi bir şey. Ee, yine o kendi konuşulan e, e, sesler seslerin haricinde bağımsız bir alt yazı olarak bunu düşünüyorum. Evet doğru. O alt yazılar da şey. Hani mesela bilinç akışı gibi ortaya çıkmıyor. Hı. Bayağı bilinç üstü gibi evet. ortaya çıkıyor. O yüzden o alaşa etme Oldukça başarılı bence senin eserlerinde. Tamam, teşekkür ederim. Bir de şey var, e, görsellik. Daha doğrusu buna tam görsellik de denilebilir mi? Çok emin değilim. Özellikle bu Pau sanatında, işte açıklarda, pencereden, rüya tabiri, saçlı Hı -hı. hikaye, sakallı hikaye. E, yani bunlar neden böyle? Bu da bu alaşağı ya. etmenin <gülüyor> parçası mı? Necati Tosiner kısa öyküyü tanımlarken şöyle diyor. Kısa hı. olması gerektiği için kısa olan ülke. Hı hı, hı. Yani kendi tanımıyla kendisini doğrultuyor. E, buradaki hikayeler içinde ben aynı şeyi diyebilirim. Yani görsellik evet. e, olması gerektiği için içinde görsellik var. E, hı hı. Onun haricinde bağımsız bir destekleme unsuru olarak orada görsellik yok. O hikayenin evet. e, hı hı. kendi görselliği, kendi çabası. Hı hı. Ee, o şekilde yansıdı. Yani göster hikayede e, diyenler oldu. E, ama yani ben e, herhangi bir yani hem hikayede hem öyküde hem şiirde e, önüne herhangi bir sıfatın e, gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Belli. Kısa öykü, yani, şey, e, işte küçük öykü, minimal öykü gibi tanımları pek benim sevmiyorum. Yani evet, e, ama burada şey de ben mesela şey çok sevmiştim uzun hikayenin tarihçesini. Ee, bu böyle tamamen sadece e, büyük Gülüşmeler. harflerle <gülüyor> yazılmış ve e, şey böyle ne diyeyim, e, bir çizgi rivayet. Evet. Yani, yani biraz önce söylediğin gibi yani neden bir hikaye sadece bir çizgiden de ya da e, tamamen bir dalga şeklindeki bir çizgiden de e, ibaret olamasın. O, yani o yüzden gerçekten güzel. Bir de şey sormak istiyorum bu kelimeler, dil hani tabii bunların hepsi dile çıkıyor ama e, sen bu alaşağı etme şeyinde nesnelere özel bir daha doğrusu başka bir anlamda atfediyorsun aslında. Yani o ne, ki bunun ben e, çift taraflı bir anlam olduğunu düşündüm. Bir taraftan iyi hani evet gördüğümüz gibi değil ama diğer taraftan da gördüğümüz gibi olmamalı. Yani her iki tarafa işte bu kanepe meselesi mesela aileden miras Hı. kalan hani her tarafta ortaya çıkan bir kanepe ee, ya da işte arabaya duyulan e, şehvet ee, bunlar neden böyle? Ya da jeneratörlerin sevişmesi. Evet <gülüyor> jeneratörlerin sevişmesi işte jeneratörler var diye orada bir iki sevgili rahatsız oluyorlar. Şimdi yani şöyle düşünüyorum hep... E canlı olarak kaynatta yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yani sadece dünyada değil artık. E, Hı -hı. Dünyanın ötesinde de bir canlılık belirtilerinin olduğunu düşünüyoruz. Ama Hı -hı. biz bu canlı arayışındayken e, ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz e, diğer arkadaşlarımız var. Bunlar Hı -hı. da diğer cansız Hı -hı. E, varlıklarımız. Hı -hı. Onları sadece kendimizle e, bütünleştirmeye çalıştık. Benim kalemim, benim kitabım, benim Hı -hı. sandalyem, benim... E, mikrofonum Hı -hı. benim bardağım gibi kendimize ait etmeye çalıştık ama e, ben o şekilde düşünemiyorum nesneleri nesneleri yani buna bir ruh mü deriz enerji mi deriz başka bir şey mi deriz yani bir tanımlamaya e, girmek istemiyorum e, ama bu bardak bizden bağımsız olarak var Hı -hı. biz bunun yapılmasında sebebiyet vermiş olabiliriz ama Hı -hı. bizden artık bağımsız bir e, bir varlık olarak mevcutsa onun hikayesi bizden daha farklıdır. Hmm. Onun hikayesi e, bizim hikayemizle örtüşen yerleri var çakıştığı yerler olabilir. Hı -hı. Ama onun hikayesi bizim hikayemiz üzerinden yürümeyebilir. Hı -hı. yürümeyebilir. Onun için ben nesneler e, yani hayatımda da önem verdiğim e, ayrı bir yere koyduğum e, şey, bir varlık, bir kültür Hı -hı. hikayelerde de aynı şekilde e, yaklaşıyorum. Zaten bu şeyde de var hani canavar ninlisi metropol evet. e, ninlisinin sonunda hani bir ünlemle başlayıp sonra bütün bir alfabenin sıralandığı hani Niyazi ile evet. bir konuşma ve burada hani Niyazi'ye şeyi anlatma e, ne bileyim sayıklayarak hem nesneler hem e, hayatımızda bize dayatılan anlamlar, sesler, çağrışımlar. ...neredeyse yine nesneler üzerinden... ...işte boncuklar, çoraplar... ...ağaçlar, hepsi işte... ...duygular... E, evet. ...ya da en çok bildiğimiz şeylerin... ...öyle olmadığına dair... E, ...gerçekten bir canavar... ...ve ninni Hı -hı. yani bu hani... Evet. ...bu bir tür, yani bu isim nesnelerden de... ...nesnelerden hareketli diyorum evet, evet ...öykü, yani işte, canavarın... ninnisi nesnelerden... ...başlayıp, Hı -hı. orada... E, ...bir... ...yani bir sayıklamaya var var diyor ve bu şekilde bu öyküyü sağladı. Ama e, bunun öncesi de yine Niyazi e, polis anlatında da e, mevcut. O, sevdiğim bir e, karakter, sevdiğim bir kahraman. Hı -hı. E, hatta çok sevdiğim kaktüse de onun adını verdim, Niyazi ismini verdim. <gülüyor> ne güzel. O da İstanbul'da bana içtiğini diyordu. <gülüyor> Beraberdeniz turuna çıktık. Hı -hı. Güzel miydi Torun? <gülüyor> Benim için güzeldi de onu bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Ona da sorarız bir ara. Ee, şimdi ikinci bölüme geçmeden önce e, bir şarkı çalıyoruz. Biz e, eğer kitaplarda varsa kitaplardan şarkılar çalıyoruz ya da işte yazarlarımıza ilham veren ya da onların sevdiği şarkıları çalıyoruz. Bugün ne çalalım? Ne istersin? Bugün Odi Hıram'tan Hı -hı. Hastayım Yaşıyorum Görünmez Hayalini. Tamam. Çok sevdiğim bir şarkı. Onu çalabiliriz. Peki. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayaliyle, belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile, Hastayım, yaşım bir gün bir gün diye beklerim bir... ameen Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında İsa Hak Uygar Eskicihan'la konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi programın birinci bölümünde daha çok işte dil nesneler ve bu kelimeler anlamların alaşağı edilmesi e, ve biraz da görsellik üzerinden e, konuşmuştuk. Ee, şimdi benim dikkatimi çeken bir de e, şey var. Bu yine Pau Sanatı'nın sonlarındaki yeni öykü. Bu Twitter mesajları. işte Hüseyin Kıran, İzzet Yasar, Gülenay Börekçi. Sen başka hatırlayamadığın birisi var mıydı? Ee, onların evet, böyle Twitter e, mesajlarıyla. <gülüyor> mentionlarıyla. Evet mentionlarıyla bir... E, yani, ama bunlar da yazar Tabii İzzet Yasar zaten biliyorsun senin hepsini. Ee, bu, bu nereden aklına geldi? Ya tabi... ...bunun bir öyküye dönüştüğünü... ...dönüşeceğini <gülüyor> bilmiyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> haberleri oldu mu peki? Haberleri basılmadan önce? Yok basılmadan önce haberleri olmadı. Bunun baskıda <gülüyor> gördüler. <gülüyor> yani ne, ne tepki verdiklerini bilmiyorum. Bana yansıyan herhangi bir tepkileri olmadı. Olmadı mı yani. henüz peki? Belki eğer şimdi dinliyorlarsa... <gülüyor> ...tepki gösterebilirler. <gülüyor> Ama kitabı gördüklerini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet yani... Her güncel şey gibi, her hayatın her noktası gibi Hı -hı. E, öyküye e, sinebiliyorum e, sosyal medya. O yüzden adı alan, yeni alanı. öykü herhalde değil mi? Ve Tabii baş... bu yeni bir akım değil, yeni bir şey değil zaten. Hı -hı. Yeni, yenilik kavramıyla e, Hı -hı. biraz e, pek e, uyuşamıyorum. Yani yenilik kavramının başladığı yerde her şey eskir. Onun için bir türlü onun bir sonunu getiremezsin. Evet. Yani yeni derken, yeni bir öykü anlamında bir öykü. Hı hı. Anladım. Şimdi biraz e, şeyden de bahsedebiliriz. Bu eski, yani Metropol ninnisinde Arsen'in bir öyküsü var. Bu tabii senin zaten başka öykü, yani hikayelerde de var. Bu Freud, Freudian göndermelerle hı. bir... Alay etme durumu Ben mesela bu Arsene'in öyküsünde Şeyi düşündüm Şimdi Hatırlayamıyorum bu Elin'in bir filmi vardı Ve iki tane devmeme Bütün dünyayı işgal ediyorlardı <gülüyor> Bilmiyorum ben sen se se seyrettin <gülüyor> mi ee, Ama şey yani Çok anlamlı bir taraftan da Bunu düşündüğümde Film Filmde yani hikayede Yani bu tabi köken ve Kaynak meselesine de Sanırım giden ve hani ölümle yaratılış öyküsü, yaratılış öyküsü yani ve yaratılışı e, böyle kurgulamak zaten e, senin hikayelerinde kaç tanesinde memleket öteki dünya evet. yani öteki dünya Arsen yani. ve Magarın öyküsünde Hı -hı. memleket öteki dünya olarak hani öteki dünyanın Hı. diğer adı memleket e, bu bunun neden çünkü gurbette yaşıyoruz o zaman hmm, sadece Şimdi gurbetle gurbetle, gurbetle ilgili mi ya e, evet başka bir yara, ya aleme bir yaratılışa hı hı. E, değinmek istedim orada öyküde e, geldiğimiz yere gidiyoruz başka da e, bir şey hı hı. değil yani söz konusu olan başka bir durum yok geldiğimiz hı hı. yere gidiyoruz gidiş şeklimiz önemli nasıl gittiğimiz önemli evet. ben oradaki gibi şiirlerle gitmek hı hı. isterdim öykülerle Hatta evet. yani fanzinlerdeki şiir ve öykülerle gitmek isterdim hı hı. kitaplardan değil dergilerden değil Hı hı. E, o şekilde uğranmak istedim ki hı hı. Arsin, evet. Arsin öyküsünde de e, yine bizim yayına hazırladığımız e, fanzinden öykü şiirlerle hı hı. yolculanan hı hı. E, insanlar var memleketi. Babasını yani, ormana gidiyor yani Arsin. Tabi babası e, parçalamak için. Yani en büyük günahlardan hı hı. bir tanesini işlediği için o da kadına zulüm, hı hı. E, bunu işlediği için e, diğer dünyaya normal şekilde gidemiyor... ancak parçalanarak gide, gidebilir. Evet, zaten şey de var. Hani ormanda bekleyen, işte yer bulmaya çalışan insanlar var evet. mesela parçalamak için. Çünkü hani, olağan orada. Evet. Olağan mümkün olduğunca hani vahşetin sıradanlaştırılıp evet. bir taraftan da tersine. Tam vahşet değil ya. Yani, o zaman da yani ...yaşarken, canlıyken hmm. yaptığı vahşetten dolayı... Hmm. E, diğer, ...diğer dünyaya geçişi biraz daha parçalanarak e, Ve oğlu sağlanıyor. tarafından. Ve oğlu tarafından hmm. bunu bir e, ritüel olarak hmm. e, sağlıyor. Ee, bir de şey de var yine bu... E, ...başka cümle ve bereket bilinçaltı evet. hikayesi. Orada da e, sanki... E, ...bizzat kendi kendisinin yazma eylemiyle... Alay eden biri varmış gibi geldi bana. Sadece bütün yani, bu anlam ve dille değil. Hani ben de bunu yapıyorum, da, yapıyorum ve hani yani. e, bu e, çabanın kendisiyle de bir e, e, sorun, ya yani bu çabanın kendisinde de sallayıştıran bir durum var gibi geldi. Fazla dalga geçtim en fazla dalga geçtim e, evet. kişi kendim, hı hı, yani güzel. yazar olarak e, buradan başladığım hı hı. hikayeyi. Bu bu hikayenin devamı Yani devamı değil de aynı karakter e, hı hı. Diğer kitaba da Metropoli'nin isimine de taştı evet. Niyazi kar karakterimiz hı hı. E, Evet bir Kendiyle uğraşan bir yazar Var bu öyküde Zaten şey de var... ...bu hani ilk kitapta da vardı... ...Metropor'un de var... ...yani bize yani okurlara seslenen... ...evet siz şimdi bunu okuyorsunuz ama... ...sakın bununla bir bağlantı kurmaya falan Hı -hı. çalışmayın... ...ya da bununla bir özdeşim falan kurmaya çalışmayın diye... ...neredeyse bizi uyaran bir yazarla karşılaşıyoruz... Yani tamam ben bu kahramanı buraya getirdim... ...bekleyin... ...bu hikaye devam edecek... ...ya da ben bunu kelimelerle şimdi şuradan buraya atlatıyorum... Ee, bu da mı anlamla ilgili bir şey? Yani bizim e, yani okurun e, bu metinle kurduğu ilişkiyi yazarın. Yani tabii ki bunda bir mizah unsuru da var evet. ama hani bunu ısrarla e, öz. Ya ben en azından öyle düşündüm. Özdeşim kurmayın bu metinle. Bu özdeşim kurulacak bir metin değil ya da bu mesaj veren bir metin değil Abi, doğrudan. Değil, değil. Hani bunu böyle özellikle şey yapmak için mi? E, ne diyeyim? Ya öyküyü başka bir e, alana e, Hı -hı. taşımak istemiyorum. Yani öykü e, tabii herhangi bir mesaj kaygısı, kaygısı güden bir şey değil. Ha, bu şekilde yazanlar da vardır. Onlar bilmiyorum saygı duyup duymadığımı daha bilmiyorum. Hı -hı. E, ama yani ben o şekilde bir öykü yazmak istemem. Bir mesaj kaygısı. Yani i̇çinden Hı -hı. bir şeyler kendisini mesajlaştırıyorsa ona da Hı -hı. ben ne dur derim ne yürü derim. ...öyle hı hı. bir durum söz konusu değil... ...ama... E, ...yani, yani öyküyü... ...kendi doğasından... E, ...uzaklaştırmamak adına... Hı hı. E, ...herhangi içine... ...ne sloganik, ne... E, felsefi bir şey katmaya... ...çalışmıyorum yani nasıl ki... E, ...nesneleri konuştuk, nesnelerin kendi... Hı hı. E, ...halleriyle durması gerektiği... Hı hı. ...kendi halleriyle var olması gerektiği... ...bizim yüklediğimiz anlamlarla... ...değil işte annemin... Hı hı. ...masasıyla e, onu... ...bütünleştirmemek anlamında masa sadece. Hı hı. Öykü o anlamda hı hı. benim için sadece öykü. Yok hani ben de o yüzden yani bir belki or o şekilde metinlerde verilen anlam... ...ve bunun edebiyat olarak kabul edilmesi meselesine de gönderme yapmak için... ...hani bu yazar evet. bize sürekli sesleniyor diye düşünmüştüm. Ee, maalesef e, bize ayrılan süre e, dolmuş durumda. Biz e, e, hep e, programımızda... ...yazarlarımız okurlarına... ...dinleyicilerine... E, ...kendi eserlerini okuyarak... ...veda ediyorlar... ...sen neyle <gülüyor> veda etmek istersin... ...bugün neyle... ...veda edelim... Evet, <gülüyor> Metropol'un inisinden... ...Bana Kimse Maradona... ...öyküsünü okuyacağım... Ee, ...peki e, bugün de... E, ...biz ayrılan süre doldu... ...hoşça kalın, görüşmek üzere... ...köyde kimse bana Maradona demiyordu... ...o uzak bir köylendi... Ama köyümüzde onu ve beni tanımayan yoktu. Sorun bu ya, İkimizi de gayet iyi tanıyan bu insanlar neden isimlerimizi karıştırmıyorlardı? Sırtımda ismi yazılı formasıyla çamur sahamızda ilk çıktığımda Maradona mı olacaksın nen? deyip güldüler. Bunu Kürtçe yaptılar ancak böyle çevirebildim. O gün maç yapacaktık olağan. Günde birkaç defa yap, yaptığımız bu etkinlikten sonra kazanan taraf size koyduk, sizi şişirdik deyip sevinç çığlıkları atıyordu. Bu koyma eylemi Türkçeydi. Ne olurdu yani medeni bir şekilde galibiyet sevinçlerini gösterselerdi? Olmazdı. Medeniyet bize Fransızca ya da ne bileyim spagetti kadar uzaktı. Üstelik hala okul merasimlerinde andımız okunuyordu. Değişen bir şey yok. çevrilmeyin Sirlinger öyküleri de çoktu. O gün yine maça ilerleyen, hatta son dakikalarda alındım. Birkaç sakatlanmadan sonra mecbur kaldılar da diyebiliriz. Ayağıma top geldi, formama baktım. Gök mavi, un beyaz. Bir rakip geldi, beni hiç çalımlamadan topu ayaklarımın arasından aldı. Takım arkadaşım pis küfür etti. Bu pis küfürler çoğunlukla hiçbir dile gereksinim duymazdı. İnsanın moralini bozuyorlar. Halbuki ısınma turların turları sırasında dört gol atmayı planlamıştım. Biri röveşata, biri kafa, her bir ayağımla da birer gol. Yeter. Ellerimle atacak kadar iyi değilim. Eğer bana Maradona deselerdi, yemin elle de atardım. Bir kez daha top ayağıma geldi. Odaklandım. Hmm, yoga gibi değil tabii. Rakip oyuncular bana yol verdi. Bırakın bırakın bir şey yapamaz o. Kaleye yaklaştım. Çevremde pas vereceğim kimse yoktu Kaleci de gülerek kaleye, kaleyi terk etti At kuzum sen de milli ol Heyecandan titredim Yıllar sonra genel eve ilk gittiğimde Koy kuzum sen de milli ol Sözünden sonra da Benze bir heyecan duymuştum Nehirlerin tersine akabileceğini öğrendim Normal Top ayağımdaydı Hayalimdeki golü çok yakındım artık Penaltı kullandığımız noktaya gelince Durdum Virgül gibi mi duruyordu? Ne? Zeynep kenarda bana bakmıyordu. Kale boş. Zeynep eskilerdendi. Uzun hikaye. Topa sağ ayağımın dışıyla sertçe vurdum. Mağar. Bana kimse maradona demiyordu. Marangoz. Çağırdılar ilk ağızdan.